Hani bazı var ya ahmak öldü de kurtulur diyor. Ne kurtulması be aptal? Ne kurtulması? Burada Allah-u Teala فمن شايف ال يؤمن فمن شايف ال يكرür demiş burada. İster gavur ol, ister Müslüman demiş burada dünya yüzünden. Peygamber göndermiş, kitap göndermiş, istemiyor Olur, sen gavur ol demiş, akıl vermiş. Orada öyle yok. Orada bitti iş. Orada iradiyiz bir bir şey yok. Eline ayanı bağlar adamı, zincirsiz, ipsiz. Zincirsiz, zincirsiz, elin ayanı bağlar adamı. Bitti o kadar. Burada, burada, burada kurtuluyorsun. Buraya gelirsen bir miktar sözde. Ey ahzavül insan en yuturkesü de insan başı boş mu bırakıldı? Ne hayatında, ne ölürken, ne kabirde, ne mahşerde? başı boş değilsin. Onun için ibadet ve taat. Haramdan kaçınacaksın. Haram değil yiyeceksin? Allah. Alın terini, alın terini yiyeceksin. Alın terinden kazandığını fukaraya yedireceksin. Alın terinden kazandığını giyeceksin. Rüşvetti, rüşvetti. Hırsızlıktı, terazide eksik tertmektir, ölçekte eksik vermekti. Bunların nihayeti, akıbeti ahvahtır. Saç ve sakalı yolmaktır, elleri ısırmaktır. Tırnaklarını sökmektir. Sen kabristanında haberin yok senin bir şeyden. Kabristan'dan bazı kabirlerden böyle ateş çıkıyor. Bildiğin ateş değil, mangal yaratır. O ateş istifadelidir. Onun için celali gelirse karadır. cemali gelirse insan ihtiyacı vardır ona. Cehennem simsiyattır. Zifirdir.